o kronik etkilerle ilgili henüz bir araştırma yapılmadığını elbette söyledi. Şimdi dediğim gibi önce Türk Devletler Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Osman Öztürk'ü dinleyeceğiz. Hem son olarak 16 Haziran tarihi itibariyle yaralananlar, vefat edenler ve yani bunları aslında genel olarak özetlediği bir bölüm var. Bir de sonrasında bir kayıt dinleyeceğiz köşe.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 Gene altını çiziyorum. Birazdan da tekrar bahsedeceğim. Bize ulaşan bilgiler, bizim ulaşabildiğimiz bilgilere göre 11 yurttaşımız gözünü kaybetti. Bir yurttaşımızın elektromi geçirdi. Dalga alında. Bizim ulaşabildiğimiz bilgiler 7.822 yurttaşın yaralandığı yönde. Ama hemen şunu söylüyorum, bu bizim de gözlemlediğimiz kadar da buzdan ancak görünen yüzü.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 Taksim meydanında on binlerce insan üzerine dört yandan gaz bombası atıldı arkadaşlar. Orada insanların ölmemesinin tek bir nedeni var. Günlerdir insanlar artık büyük bir sağduyuyla birbir bir alışmışlardı ve birbirlerini sakinleştirmişlerdi. Dünyanın başka hangi şehrinde on binlerce insanın bulunduğu yere bu, bu kadar gaz bombası atarsanız sonuçta insanlar ölür. Bunu gördük. 15 Haziran'da Gezi Parkı'nda park doluyken, çocuklar varken orada Bırakın şeyi eylemciyi göstereceğiz. Yarat için gelenler varken bombalarla saldırıldığını gördük. Hala daha yoğun bakımda yatıyor. 14 yaşındaki bir çocuğun, 14 yaşındaki bir çocuğun kafasına biber gazı mermisiyle ateş edildiğini gördü. Bütün bunlar aslında gösteriyor ki siyasi iktidar bunlardan <gülüyor> de inanıyorum ki yargılanacaklar ve hiç kimse de şunu zannetmesin. İşte ilk çatılanları yakan zaptılar falan gördük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 Belli kısıtlamaları zaten belirlenmiş vaziyette uluslararası anlaşmalara göre bu açıdan da Bahreyn'deki şiddetli e, göstericilere karşı uygulanan şiddetle buradaki şiddet arasında bir yakınlık e, görmesi zaten bizim malumumuz ama gene de bunun üzücü.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 Ümit Kocasakal tarafından. Evet İstanbul Barosu Başkan tarafından yapıldı bu açıklama. Şimdi biz de aslında hukuki boyutunu dinleyeceğiz bugünkü basın toplantısından. Bu arada Adli Tıp Uzmanları Derneği'nden Profesör Doktor Ümit Piçer'e söylediği de önemli. Herkesi zaten uzun süredir bizim de aktardığımız bir şey bu. Herkesi yaşadıkları mağduriyeti belirten raporlar almaya çağırıyoruz dedi. Çünkü bu tip ajanların hem kapalı alanda kullanımı divan hoteli örneğinde gördük mesela. Evet, evet. E, suç kapsamına girer, kimyasal silah haline getirir onları dedi. Hem de suyun içine zarar verme amacıyla da kimyasal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 o tavsiyeye bakılır. Sonra da Avrupa İnsan Akademisi kararlarına bakmak gerekiyor. Üstelik bu konuda Türkiye için, yalnız Türkiye için üç tane ayrı Avrupa İnsan Akademisi kararı var. Yani çünkü bu Türkiye'de ölçülü, orantılı deyimi yanlış kullanılıyor. Ölçülü, orantılı deyimi kullanmak zorunda kaldığınız zaman kullanılacak bir deyimdir.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 Topluğa, topluca işkence yapmak anlamına gelmektedir. Neden işkencelik gibi dediğim şeyi söyleyeyim? İşkence şunu hedefler. Bir, yani belirli bir kitleyi ya da bir insanı e, çeşitli davranışlarından dolayı e, cezalandırmayı amaçlar. Yani ceza vurduğunu onun canını acıtmak, onun canına kastetmek onun olumsal bedensel acı vermek ya da korkutmayı hedef bir şeyden vazgeçsin diye korkutmayı edeceğim. Ya da benimle bir davranış için onu bir şeye zorlar. Yani bir yeri terk etmeye bir tutuğumuzdan vazgeçmeye zorlar. Genellikle içerisinde bir ayrımcılık var. Yani bu özelliklerini bu yaşadığımız olayların içerdiğini söyleyebiliriz. Yani Türkiye, Türkiye çok fazla travmatize olan bir yani uzun yıllardır Güneydoğu'da devam eden çatışma ortamı, ondan evvel 12 Eylül galvesinin yarattığı travma, depremin yolaştığı travma, her yıl giderek daha fazla travmayla yüklenen bir topluma dönüşüyoruz. Travmayla yüklenen toplumlarda, topluluklarda belli davranışlar ortaya çıkart. Bunun en başında bireysel şiddet davranışlarında olağanüstü bir artışın meydana gelmesidir.